Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çin güneşten enerji üretimine destek veriyor. Çin güneş enerjisi ürünleri üreticilerine vergi iadesi desteği getirerek, geleneksel enerji üretimi yöntemlerinin yol açtığı kirlilikle mücadele etmeyi amaçlıyor. Çin'in resmi haber ajansı Sinhua, 1 Ekim 2013'te 31 Aralık 2015 arasında üreticilere katma değer vergisinin yarısını iade edeceğini bildirdi. Çinli firmalar son yıllarda güneş enerjisi sektöründe önemli oyuncular olarak ortaya çıkmıştı. Ama zayıf talep ve ticari çekişmeler aşırı kapasiteye neden oldu ve lider firmalar büyük borç yüküyle karşı karşıya kaldı. BBC'nin Türkçe Sinhua'ya dayandırdığı habere göre ülkenin en iyi 10 güneş paneli üreticisi 16.3 milyar dolar borç içinde. Bu yılın başlarında dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi olan Çin'in Suntech Power Holdings şirketi borçlar nedeniyle temerrüde gitti. Bunu yine dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan LDK Solar Company izledi. Son yıllarda dünya çapında ekonomiler ve özellikle de gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artmak için pek çok girişimde bulunuyor. WWF Türkiye, Karadeniz balıkçılığının sorununun yunuslar değil aşırı avlanma ve kirlilik olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı. Nedeni ise Karadeniz'de yunusların balıkçılığa yönelik tehdit oluşturduğuna ilişkin son günlerde basında yer alan haberler. Bunların son derece bilimsellikten uzak olmakla birlikte pek çok türü tehlike altında olan yunuslar hakkında bilgi eksikliğini de Ortaya koyduğunu işaret eden WWF Türkiye, sorunun yunuslardan değil balıkçılıkla ilgili bölgesel yönetim planlarının eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor. WWF'in yaptığı açıklamanın bir kısmı şöyle. Son yıllarda tüm dünya denizlerindeki balık stokları için en büyük tehditlerin başında aşırı av baskısı ve kirlilik gelmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmeler balıkçılık sektörüne oldukça önemli bir hareketliliği kazandırırken, Diğer taraftan deniz ekosisteminde insanın yarattığı tahribatın da ana kaynaklarından biri olmuştur. Yapılan araştırmalar bugünkü haliyle balıkçılığın sürdürülebilir olmadığını ve denizel canlı türlerinde dünya genelinde bir azalmaya neden olduğunu ortaya koymaktadır. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak ise şöyle diyor, Karasularımızdaki yunus popülasyonu hakkında sağlıklı değerlendirmeler ancak uzun soluklu bilimsel araştırmalarla yapılabilir. Bu araştırmaların düzenli aralıklarla ve aynı yöntemlerle yapılması elde edecek verilerin güvenilirliğini etkileyen başlıca unsurlardır. Ülkemizde ne yazık ki bu konudaki araştırmalar yeterli değildir ve bu şartlarda Karadeniz'de Yunus popülasyonunun aşırı arttığına dair bir sonuca varılması mümkün değildir. Kaldı ki Dünya Doğayı Koruma Birliği… IUCN'in kırmızı listesine göre Afalina yani Tursiops Truncatus, Mutur yani Focana Focana ve Tırtak yani Delfinus delphis Karadeniz'de nesli tehlikede olan türlerdir. Dolayısıyla Yunusların korunması için etkili stratejilerin geliştirilmesi bu den önemliyken kontrollü olsa da avcılığa açılması kabul edilemez dedi kendisi. Akkuyu nükleer santrali ÇED görüşmeleri Ankara'da protesto edildi. Akkuyu nükleer santrali çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED görüşmeleri öncesi nükleer karşıtları eylem yaptı. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya katılan Greenpeace kampanya sorumluları da sordukları sorulara yanıt alamadı. ÇED raporunun değerlendirildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Macunköy tesisleri önünde toplanan yaklaşık 30 kişi nükleerin sorumluluğunu kim alacak? Nükleer atık sorunu çözüldü mü? Hayır, nükleare genel izleyici olamam yazılı döviz açtı. Rosatom firmasının hazırladığı 3 bin sayfanın üzerindeki raporu değerlendiren Greenpeace Akdeniz, rapordaki eksik noktaları tek tek tespit etti ve inceleme değerlendirme komitesine bir dosya halinde sundu. Toplantıya katılan Greenpeace Akdeniz, iklim ve enerji kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan, yakıt havuzları ve atık sorunu ile kullanılmış atıkların boğazlardan transferiyle ilgili sorduğu sorulara yanıt alamadığını bildirdi. Tohum ve gıda özgürlüğü için eylem günleri başlıyor. Bu sene ikincisi düzenlenen tohum ve gıda özgürlüğü için eylem günleri, gıdasına sahip çıkmak isteyen herkesi tohum ve gıda özgürlüğü üzerindeki tehditlere karşı 2 ile 16 Ekim tarihleri arasında harekete geçmeye çağırıyor. Tohum özgürlüğü hareketinin öncülerinden Vandana Shiva'nın çağrısıyla ilki 2012 senesinde düzenlenen eylem günleri, Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim yani bugün ve Dünya Gıda Günü olarak kutlanan 16 Ekim tarihleri arasında tüm dünyada eş zamanlı olarak düzenleniyor. Patent ve ticaret kanunları ve genetik müdahalelerle özgürlüğünden her geçen gün bir parça daha kaybeden tohumların ve gıdanın gerçek kahramanları olan küçük çiftçilerin sesi olacak eylemler dahilinde tohum ve gıda özgürlüğünü kısıtlayan her türlü kanuna ve düzenlemeye karşı sivil itaatsizlik çağrısı yapılıyor. Tohum savunucusu olmak isteyen her kişi ve kurum kendi eylemini tasarlayıp düzenleyeceği iki hafta boyunca amaç insanlığın ortak mirası ve hafızası olan tohumların küçük çiftçilerin ellerinden alınarak çok uluslu dev şirketlerin elinde toplanmasına karşı alternatif sunmak ve tohum saklanmasının, tohum paylaşımının kısıtlanması nedeniyle